Morkülani Şiirimiz Karadır abiler Kendi kendine çalan bir davuluruna Sesini duyunca Kendi kendine güreşmeye başlayan Taşınır mal herhalarında Karakam'ın der pantolonlu Kostak delikanlara şiirdir. Aşk örültülemektir bir düşün nabiler. Şiirimiz her işi yapar abiler. Valide Atip'te eski şair çıkmasında oturur. Saçları bir sözde Bir sözde sözdür. Kötü caddeye düşmüş bir tazenin yakın mezarlıkta Saatlerini çıkarmış, yeni dava giremesine şiirdir. Dilin kısa, ölüm uzundur cehennette herhal abiler. Şiirimiz büyük kultura abiler. Dönüşmeye başlamış, bej kuşçu bir babanın, taşınmaz kum taşları marlanlarla, Kara kaçan, Gamze şehri. Pek hoş benliği son oğlunu Surrahmamında sabına bulmasını şiirdir. Oğullar olduktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler. Şiirimiz ezik emzir abiler. İlerde kim bilir göz okullarına gitmek ister. Yanık karameller. Satar aşağısı kesik, kör bir çocuğun kinleri henüz tüfek biçimini bulamış olmakla temanlarını tükürerek atış yapmasını şiirdir. Böyle saftaki resimler görür ve bacaklanır abiler. Şiirimiz mor kürhandır abiler. Top ağacında apartanlar, apartanlarda odası bulunamaz yarısı silinmiş bir ejderhanın düzüşüm üzere eğlende, kiralık bir kentin giriş kapılarına kara kireçle şairlerin übümüne çekerken işaretlenmesinin şiiridir. Ayıp da söylemesi vakitsiz düşküzarlıyız abiler. Şiirimiz kentten içeridir abiler. Takvimler değiştirilirken bir gün yitirilir. Bir kent ölümüzün denize, denizine kaya dragomanlarıyla. Düz ayak, çivit bağlandığı bir kent nasıl kıldır abiler? Evet herkese tekrar merhabalar Açık Radyo'da. Açık Dergi programı içerisinde Ece Ayhan'ın kendi sesini duyduk. Mor Külhani'yi e, seslendirmeye çabalıyordu Ece Ayhan bu ses kaydında. Ölüm yıl dönemindeyiz. Şairin bir süredir esasında artan bilgi var Ece Ayhan'a Ve ölüm yıl dönümünde vesile bilinerek Çeşitli yanmalar yapılıyor bir süredir Çanakkale'de dün akşam film gösterimleri vardı Kadıköy'de, Kargart'ta Amerika menşeli bir Surrealist rombi filminin gösterisi oldu Ece Ayhan'ın şiirlerinden esinlenmişti Bu filmde Biz de açık tam gününde Ece Ayhan konuşalım istedik Ahmet Soysal bizlerle beraber Ahmet Bey hoş geldiniz bir kere daha buralara Evet siz Ece Ayhan hakkında Yazıp çizmiş ender isimlerden bir tanesiniz. Ece Ayhan'ın kendi sesiyle başladık. İlk duyduğumda esasında bu bir video paylaşımı da şu anda internette de bu izlediğimde Ece Ayhan'ın aslında kendi şiirini okurken sürekli böyle bir geri durma çabasını gözlemlemiştim ben kendi adıma. Aslında Ece Ayhan'ın şiir yazması, onu da konuşmaya başlarken yazısına geçerken Ece Ayhan'ın bu geri durması yani bu tereddütü kendi şiirini seslendirirken bu konuda neler söylersin? Niye okuyamıyor Ecaihan kendi şiirini? Evet şimdi başka şiiri okurken de, başkasının şiirini okurken de ben duymadım Ecaihan'ı. Çok fazla şiir okumayı, yüksek sesle okumayı sevmeyen biriydi. Birincisi o. İkincisi de tabii bunu sanırım siz de fark etmişsinizdir. Ecaihan'ın şiiri pek öyle hani yüksek sesle evet. okunacak bir şiir değil. Yani e, tam uymuyor yüksek sesle okumayı. Ki bu demin okuduğu şiir, Morkülhani şiiri aslında o tarz bir okumaya yüksek sesle okumaya en elverişli şiirlerinden biri. Evet, var. Aynen öyle. O da var. Başka bir nokta da Ecea'nın kendi şiirine olan e, mesafesi. Kendi şiirini e, çok fazla öne çıkarmayan birisiydi konuşmalarında. Ondan sonra e, hatta belki ...çok gizliyordu... ...yani şiir çabasını... ...şiir, ondaki şiir düşüncesini... E, ...sezinlemek çok zordu... ...ben e, buna şahit oldum... ...tam tersi mesela... ...İlhan Berk'te, Dağlarca'da... E, ...bunu, sizin bunu anlayabiliyordunuz... Da. ...yani şiir düşüncesini yansıtıyordu... E, ...insanlarla konuşurken... ...onundaki şiir düşüncesini izleyebiliyordunuz... Onun varlığını sezinliyordunuz daha doğrusu hı. ama Ejaihan da hiçbir şekilde belli değil tamamen gizli bir şey yani ya, tabii burada e, bunu anlatmak zor. kendine göre bir mesafe kendine e, bir mesafesi vardı Ejaihan'ın diyebiliriz yani şiir şair Ejaihan e, kendi şiirine bir mesafedeydi yeni ya da çok gizliyordu ve bunu kimse fark edemiyordu. Şimdi ben başka seferlerde de buna şahit oldum. Birlikte de o şiirini okuyordu. Ben Fransızcalarını okuyordum. Her seferinde böyle bu deminki gibi okuyordu. Hatta 2001 Aralık ayında artık son onun insanların karşısında çıktığı zaman olan o, o tarihte iki tane söyleşi yapılmıştı. Biri Frans Kültür Merkezi'nde. Biri de yapı kredide birlikte yaptık. Frans Kültür Merkezi'ndeki söyleşiyle yine şiirlerini okurken birdenbire duruyor. O şiirle ilgili, o şiirden yola çıkarak hatta onun bazı kaynaklarını açığa çıkararak konuşuyordu, konuşmaya başlıyordu. Öyle ki o şiiri ilk defa duyan birisi şiir nerede bitti ...duruyor, nerede edeceğini kendi yorumlu konuşması başlıyor... ...tam anlayamayacak bir e, bir, bir duruma e, e, geliyordu. Çünkü birdenbire e, oradan oraya geçiyordu. Şiiri birden kesip ortada, dizenin ortasında bazen bir şey anlatmaya başlıyor. Sonra hatta belki biraz e, e, yanılarak tekrar dizeye dönüyor. Önüne ya da arkasına. Yani böyle bir garip bir mesafesi olan birisi şiirine karşı... E, o e, ilginç zaten şi, ben şairi değilim e, dediği de olmuşturağıanın etikçiyim ben şair değilim evet. e, e, belki tarihçiyim diye de düşünebilmiştir kendini hı hı, tarihle hı. ilgili bir birisi olarak evet. e, şiirden e, belli bir şiirden sanırım bu yani bunu yorumlarsak Eğer yani belli bir şiir anlayışından belki Alışılmış bir, alışıra gelmiş bir e, şairane şiir. Ya da hı hı. E, şairin de e, şiirin de sanki böyle olağanüstü, olağan dışı, dünyanın ötesinden seslenen bir, bir ses gibi e, algılanışının, ele alınışının e, dışında birisi olduğu için bu bence. Evet. şairaneyi sevmiyordu. Zaten e, ikinci en içinde en az şairane... E, Hani tırnak içinde şiirler yazan odur. Seraj Cemal Süreya'da bu çok var. Hani şairane çok çok mükemmel bir şekilde var. Ayrı hı hı. İlhan Bekt'e İlhan Bekt'e de var. Ejiane'da çok zorlanırsınız böyle hafif böyle e, işte çiçekler, güller falan ama bunları böyle biraz şairane bir bir, bir, bir kullanımda görmek çok zor Ejian'da. Evet. Tersine bu bu tür imgelerin tersi imgelerde çoğu zaman yani iğrençte ya da erotik diye varan imgelerde çok sık bulunuyor Ece da Burada bu hani kendi şiirini okurken bir anda sapmalarından bahset, bahsettiniz az evvel. Mesela aslında bu Ece şiirinin yapısını özgü bir şey. Yani sürekli sapmalar sapmalara mahal veren bir şiir yapısı var. Dolayısıyla okurken de zaten şiirde siz de dağılıyorsunuz. Bu bir yandan da aslında hem Türkçeye hem de şiire Ece yaptığı müdahale olarak da zannedersem. E, Teşebbüs olarak da görülebilir belki. Satmalar dediğiniz şey şöyle de ben kendime göre açabilirim. Ee, Ecaihan'ın şiiri bir haritada bir belli bir e, boyanmış özel bir nokta gibi. Metin haritaları. Değişik metinlerin haritaları. Şu Ecaihan başka metinlerden çok e, esinlenmiştir diyebiliriz ama hı. yine bu şair aynı oldu. Başka metinleri çok okuyup, çok çalışıp, genellikle tarih metinlerine çok çalışıp onlardan bir şeyler çıkarmıştır hep. Yani böyle... E, e, şi, ...şiir damıtmıştır diyelim. E, tabii kendi öznerliğine... ...öznel e, çıkışlarına... ...öznel çığlıklarına... ...uygun düşen bir malzeme edinmiştir. Ama daha... E, ...yani önceden yazılmış bir malzemeden... ...bir şiir elde etmiştir. O kendi çığlığıyla bağlantıya geçtiği ölçüde. Hı hı. Kendi e, diyelim ki... Ee, söylemek istediğiyle tırnak içinde bağlantıya sokarak. O yüzden e, sanki böyle bir metinler haritasının e, ya da coğrafyasının diyelim tam ortasında, ortalarında bir, bir yerlerinde bir, bir özel bir haritadır Ecehan Eşir'i. Hep başka metinlere çıkar o sokaklar. Evet. Ee, yani başka yönlere gelir. Çok oradan oraya geçebilirsiniz. Oradan oraya. Çünkü bir şiir için bazen bir defter doldurduğunu. Sadece bir şiir elde etmek için biliyorum. Yani çok çok çalışan birisiyle şiiri. Yani manyakça diyebiliriz burada. Bir tek bu tür bir örnek ki onun ekolünden de o da çok iyi dostumuzdu. Mustafa Irgat da böyle yapıyordu. Hı hı. Yani öyle ilhamlar gelip de böyle hani muhteşem ee, dizeler, şiirler falan çıkmıyordu heyecanla. İstese bence onu da yap, yapabilecek mi ama. Ecehan. Şiiri öyle görmüyordu. Metinler, metinlerin böyle ee, Özner yani kendisi özner anlamı olan kavşaklarında bir şiir dokuyordu. Nakıştı onun şiirleri dokuyordu. Metinsel özelliği ve metine bağlı olarak kurgusal özelliği şiirinin çok öne çıkar. Ee, yani e, tam bir yazının şiiridir Ecaihan. Bu da tabi dille ilgili çok şeyler söyleyebiliriz. Çünkü standart e, dili, standart şiir dilinin dahil ama standart gündelik dilde yıkan bir, bir şair. Evet. Ve bu da siyasi bir eylem olduğunu ben söylemiştim. Evet siz daha önce çeşitli yazdığınızda esasında Ece Ayhan'ın birçok e, tarafından estetik olarak nitelendirilebilecek bu müdahalesini aslında politik bir müdahale olarak da görüyorsunuz. Yani Ece Ayhan'ın yazdığı şiir. Kendi dertleri açısından epey düzenle savaşan bir şiirde en azından bunu söylemek mümkün zannedersem. Evet. Yani Ece'nin şiirinde alışılmış işte o sosyal gerçekçilik hı hı. akımıyla hiçbir bağlantı yok. Apayrı bir şey. Ama e, tabii ki e, içerik olarak e, sosyalist bir şiir diyebiliriz. Gerçekçi bir şiir. E, devrimci bir şiir. Hı hı. Anarşist bir şiir. Bir sürü Deyim aslında uyuyor hı. Ece ama Ece da hiçbir zaman e, içeriğin kendisi yani yapısalcılığın eğer, e, diline tekrar dönersek e, arta kalmış nadir e, kavramlardan biri yapısalcılıktan belki yani imlenen imleyen gösteren göster gösterilenler şiiri gösteren gösterenin şiiri gösteren de aslında tamamen e, bir dil çalışması dil çabası Kesinlikle. ve e, şey çalışma. Hmm, egemen e, söyleme, söylemleri e, kullanıp yıkan bir çalışma. Burada yani keşke, bunu hep derim, keşke o ok okusa biz yani oradaki hı hı hı. nasıl o emir kiplerini, o e, egemen e, deyimleri e, söyleme tarzlarını, biçimini evet. nasıl bir şekilde aslında e, kullanıp nasıl yıkıyor evet. ve nasıl aslında e, şiiri e, iletişimin de e, ötesine taşıyor. İletişimde evet. sona ermeyen bir şiir. E, Dilim maddesine bizi mıhlıyor demiştim ben bir zamanlar. Evet, evet. Yani dilin maddesine ve dilin yeniden e, tamamen özgün tamamen eşsiz bir şekilde e, ortaya çıkışına biçimlenişine burada e, e, tanık oluyoruz. Tabii ki bu e, okunabilecek şiir olma özelliğinde azaltan bir, bir öge bu. En azından mesai istiyor Ecehan. Mesai not, not. istiyor kesin yani. yani ne kadar onu e, kıvrımlarını açarsanız e, düz bir anlam çıkmıyor. Yani evet, düz bir anlam kesinlikle. çıkmıyor. E, açığa aça bir yere geliyorsunuz belki. O göndermelerini de bulabilirsiniz. O konuda çok çalışmalar yapılmıştır. İşte şu, şu demek. Kirmastorya bilmem ne demek falan. Çok güzel. Ecehan sözlükleri yazıldığını ha, sözlükler da biliyoruz. Sözlükler yazılıyor. Hı. Güzel tabii, güzel çabalar. Ama çok sınırı var. Çünkü sonuç aslında... Belli bir hani e, şeye çevirilmeyen bir şiir karşımıza çıkıyor. Bir düz yazıya çeviremezsiniz onu. Hı. Yani Eccayen şunu demek istemiş, işte şunu yapmış diyemezsiniz. E, çünkü zaten bütün e, şiirler içinde geçerli olan bir şey bu. Şiir kendi mesajına ya indirgeniyorsa artık şiir değildir. Evet, Aslında kesinlikle. düz yazıdır. Bütün bu yani çağdaş şiir bu bölünmeyle başlamıştır. Bunu en radikal bir şekilde de Malarme bunu e, tanımlamıştır. Eceayhan tabii o modern şiir geleneğinin ki o konuda üstünde çok durmuştur. Modern deyimini kullanır. E, sıkı en sıkı şekilde yine Eceayhan deyimi bunu e, Eceayhan'da görüyoruz. Yani Türk şiirinde o bakımdan öbür şairlerden çok farklı. İkinci Yeni'den de çok farklı. İkinci Yeni'nin önünde birisi. İkinci Yeni'nin yenisi gibi ya da evet. e, hiçbir zaman e, olanakları tam ortaya konulmamış kökeni gibi Ecai'nin şiiri. Yani ileride bir şiir gelecekte bir şiir Ecai'nin şiiri. Ama bir Ama gelecekte şiir. bizi bekleyen güzel günler ve mesajlar gibi bir gelecektelik değil. Zorluk olarak da aslında. Yani dilin maddesinin koyuluğu gibi bir şey karşımızda ufkumuzda onu koyuyor. Hadi işin, işinden çıkarsan çık gibi söylüyor. Evet. Kendi çıkmadığını görüyoruz. Kendi şiiri karşısında kendisi de ya kaçıyor ...ya takılıyor... ...şiirine takılıyor... ...kendi şiirine takılıyor... ...demin onu gördük... Evet, ...okurken evet. de gerçekten... ...kendi şiirine takılıyor... ...evet aslında... ...çok şey söyledik... ...ama daha çok şey var söyleyecek... ...15-16. dakika... ...üzerindeyiz... ...istersen burada... ...yavaş yavaş toparlayalım... ...gerçi... Hani söyleyecek gerçekten söyleme istediğim şeyler var özellikle bu hani gösterge sistemine yaptığı müdahale vesaire bütün bunlar ya da onun hakkında bir sözlük yazmak hani şu terimi şuna tekabül edebilir şuna gönderme yapıyor demek gerçekten aslında Ecehan'ın şiiri bir yandan da şunu sorayım aslında bakışsız bir kedi karaya da küçük bir referans yapmak istiyorum. Şöyle bir soru sormak mümkün hiç olabilir mi? Ee, mesela bakışsız bir kedi kara Ece Ayhan'ın şiirinde nasıl bir safhadır diye sormak Ece Ayhan için mümkün olur mu? Yani hmm. böyle bir jenerik bir yapıya mı sahip Ece Ayhan'ın şiiri? Yani eğer böyleyse... ise yani kitap olarak söylüyorsunuz. Evet kitap olarak söylüyorum. Yani hmm. Nasıl çünkü geç, dün de e, esasında... Hmm. O evet. film gösterimi olmuştu ve hani onun çevirisi üzerinden Hı. bir şey yapıldı. Evet. Şimdi tekrar bir gündeme getirmek önemli belki şey. önemli olur. Şimdi... Bir de düz yazı şiir olması, tabii evet. evet. tabi diyeğini. Şimdi e, bir Türkçe'de yazılmış en güzel düz yazı şiirler diyebiliriz çok Hı. rahatlıkla. Yaklaşan biraz oktay rifat'ın e, ilan belki bazı düz yazı şiirleri vardı ama çok üst düzey düz yazı şiirler bunlar. Bunların e, Göndermesi Ecehan'da şey, Aloysius Bertrand 19. asır Fransız şairi hı. ve tabi Rambo. Rambo çok önemli onun için. Bir ölçüde de Lothremon'u burada. Hı hı. Yani İlluminasyonların Rambo'su bir de Lothremon'un e, işte şarkıları. Bunlar e, referans ama tabi apayrı bir şiir yazıyor. Tabi Türkçe yazıyor hı hı. ama olmayan bir Türkçe'ye yazıyor burada. Tamamen hiç Rambo'da e, görmeyeceğimiz, Surreisler'de bile görmeyeceğimiz, ben buna da bir yerde değindim, e, dil oy oy, dil e, çabası var. Dille <gülüyor> ilgili bir yıkım, yıkım, bozum, yeniden yapım e, çabası var. Ejdayhan'da o öne çıkıyor. Ve e, düz yazı buna ortam veriyor. E, ilk, zaten işte bir fotoğrafın arabındaki şiirler bakıtsız bir kedi kara, sonra ikisi birleşti. Ondan sonra da ortodoksluklar, yine düz yazı. <gülüyor> şiirler. Ee, daha sonra da zaten çok eski adıyla filan bazı şiirleri düz yazı olarak kabul edebiliriz yine. Ee, Ece düz yazı şiiri çok çok ileride bir şiir. Onu diyebiliriz. Ee, özellikle bakışsız bir kedi kararı, bir doruk. Orada çünkü e, daha sonraki dönemde biraz azalmaya başlayıp sonra yok olan e, daha çok e, biraz daha açık toplumsal içeriklere e, girdiği dönemden önce yazdığı. Yani hı hı. devlet ve tabiatından evet. önce e, yazdığı e, bu şiirlerde korkunç ve bulanık bir, bir öznerlik var aslında. Şimdi dil yönünden bahsettik. O hı hı. şey yönünden bahsettik. Yani o işte gösterenler dil oyunu dillerle e, ilgili büyük çaba, siyasi bir, bir anlamı da olduğunu söyledik bunun. Çünkü standart dili e, çok böyle e, şey noktalarda çok böyle hayati noktalarda, siyasal toplumsal anlamı olan noktalarda kırıyor, bölüyor dedik. Ama öznel yanı da var. Burada karanlık bir öznel e, deneyime gönderen e, şiirler olduğu belli bunların. E, eşcinsellik ağırlığı var bu şiirlerde. Ben çok, de bakışsız bir yani. kedi karanın özellikle erotik bir şiir olduğunu evet. düşünmüşümdür. Evet. Erotizm var ama karanlık, bulanık bir erotizm. He. Bu tamamen aslında Lothraeum gönderiyor. Yani orada ben, benzerlik onu... ...onu e, Türkçe'de uyguladı diye miyiz tabi... ...apayrı bir ortam ama... ...böyle eşcinsellikle ilgili... ...kötülüğün de... E, ...cinsel ekonomiye... E, ...arzu ekonomisine daha doğru... ...karıştığı... E, ...sadizmin, mazoizmin... E, ...sapıklığın, sapkınlığın... E, e, ...devreye girdiği... ...ama... Sürekli tabii yine sosyal e, içeriklerle bağlantıda. Lakin. Ama burada sosyal içeriklerle olan o bağlantı biraz daha az görünür. Öznel yan, o iç e, içsel duygulanım, o duygulanımın acısı, çığlığı evet, e, çok baskın. çok belirgin Çok ağır basıyor. Yani. Arada insancıl ağır okullardan kovgun diye bir geçirir ama esasında şiir başka bir şey anlatıyordur. Evet, Mesela evet. bakışsız bir kedi evet. kara üzerinden evet. düşünürsek. Sadece. Çok şey söylenebilir tabii. Çünkü evet. gerçekten çok az sayıda şiir. Hepsi birbirinden Mükemmel şiirler. Zaten Ecaihan'ın bir özelliği de e, şiirlerine tam alışılamıyor. Her sefer insanı şaşırtan e, aynı, e, şiirler oluyor. Aynı şiirleri evet. tekrar okuduğunuzda bile. Şimdi çok farklı bir yorumuyla bu Ecaihan faslını bu akşamlıkta olsa kapıyalım açık dergiye illa tekrar söz konusu olacak. Ama şimdi İlhan Osmanbaş'ın Ecaihan'ın şiirleri üzerine e, ünlü bir parçası var kalan müzikten de. E, ...yayınlanmıştı bu sildiği. Şimdi ihanet mi olacak sence... ...onun şiirini seslendiriyor olmak... ...açıkta ilgilerine dersin? Yok bence iyi olur. Ecai'nin kendisi de... E, ...aslında... ...çağdaş müzikle çok ilgiliydi. Hı hı. E, biliniyor. E, göndermeler yapar. Özellikle Weber'ni ...çok severdi. E, İlhan Osmanbaşı'nın... ...eseri de... E, e, ...ilginç bir eser. Yani Ecai onu seviyordu... Hayır, birlikte de dinlemiştik Hatta hı hı. E, yorumlanışına gitmiştik Ece değil de burada kutlamak lazım Çünkü evet. o, o hanfendi gerçekten tek başına e, bu çağdaş eserleri söyleme gayretini gösteren insandır Türkiye'de başka da yok yani Evet ve hep he, he, o vardır yani o söylüyor bunu. Yani. Evet. Şimdi Ece dinleyeceğiz. Bir de Osmanbaş bestesi. Bestelemiş olacak Ece Ayhan'ın şiirini. Önce bakışsız bir kedi kara olacak. Ardından da Mısraim gelecek. Açık dergideyiz. Ahmet Sorsay'la konuştuk. Konuşmaya çalıştık. Mümkün olduğunca Ece Ayhan'ı. Ben çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Buraya kadar geldiniz. Gelir bir dalgın cambaz geç sağ Uzanır Ağladım Yanıma Danyal Yalbaç için Aşağıda Bir Kör Kadın Hısım Sayıklar Bir Dilde Bilmediğim Göğsünde Ağır Meceler içer içki üzüntü teyze tavan arasında işler gergin insancı okullardan kovgun geçer sokaktan bakışı. Sığmamış barır eskici dede Bir korsan gemisi ...ze cinler padişahını bir yeni etme. Değiştirmiştir adını, saçlarını kazıtmıştır. Soğuk bir tabanca yastığının altında uyuyabilir ancak. Bir yelek giymiştir değil mi? Kuş bilime çalışır omuzunda simruğu kuşu eskiden ötermiş. Bir tehlikeye yaslanmıştır. Uçurma uçurur, yüzlüğü düşmüş, yakalanır. Bin kizleyicilere bileği incecik. Bir kılıçla keserler, köpeklerini uzun kırarlar. Kendlerini, pantolonunu seyredip gümüş bir şantana oturturlar. Zifte boğarlar, tekrede damgalarlar. Uçsuz kucaksız kucağına barbar anasının bir yeni etme! <gülüyor> Büyük bir alana karşılar, ölümü de alkışlayarak karşılar. Unutun beni mavisine bir yelkenliğe binmiştir. Hamsin yeller eser Mısrayim'den. Kırk gün. Saçlarını uzatmıştır, yalnızlığı sever.